Mehdi Aleyhisselam Değerli dinleyenlerimiz, önemli bir mevzuyu da sizlerle paylaşmak için huzurlarınızdayız. Mehdi Aleyhisselam, kıyamete yakın zamanda gelmesi beklenen bir komutan. Kendisiyle alakalı, Vereceğimiz bilgiler hadisi şeriflere dayanmakta. Birazdan hangi hadisi şerifin nereden rivayet edildiği ile alakalı bilgiler de vereceğiz. Ama daha evvel sizlerle paylaşmak istiyorum ki, günümüzde bazı şeyler eğlence adı altında insanlara gösteriliyor, okutuluyor. Onlardan bir tanesi de müneccimlik denen veya kehanet adı altında, Eğlence adı altında sunulan yalan yanlış bilgiler. Lütfen birazdan sizlere aktaracağımız bu önemli bilgileri bunlarla karıştırmayın. Allahu Teala'dan niyazımız dilimizin bağını çözmesi ve anlatmak istediklerimizi güzel bir şekilde anlatmak ve anlayabilmeyi bahşeylemesidir. Ahir zamanda. Kıyametin kopmasına çok az bir zaman kala Allahu Teala'nın ümmetin başına gönderdiği bir komutan olan Mehdi Aleyhisselam adil bir idareci, dirayetli bir önder ve komandan. Doğrudan doğruya Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in vekaletini taşıyacak, onun hilafetini, onun vazifesini yapacak. Garip duruma düşen o zaman İslam'ı gariplikten kurtarmaya çalışacak. Zaten gönderilme sebebi de bu. Mehdi kelime olarak hidayet kökünden geliyor. Allahu Teala'nın hidayetine ermiş manasında. Allah'ın izniyle hidayete erdirecek manasını da içine alan bir terim. Mehdi Aleyhisselam hakkında çok sayıda hadis-i şerif var. Alimler Birçoğunu mütavatir kabul ederler. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden bu yana Müslümanlar ahir zamanda yani gelecek yıllarda ehlibeyte beyte mensup bir zatın çıkıp dini güçlendireceğine, adaleti hakim kılacağına, Müslümanların ona tabi olup İslam beldelerinde hakimiyet kuracağına, bu kimseye mehdi deneceğine inanmış ve bu zatın gelmesini beklemektedirler. Hadis-i şeriflerde ifade edildiğine göre, İsa aleyhisselam ve Mehdi aleyhisselam aynı zamanda çıkacak, İsa aleyhisselam, Mehdi aleyhisselama yardımcı olacak, birlikte decceli öldüreceklerdir. Hatta İsa aleyhisselamın, Mehdi aleyhisselamın arkasında namaz kılacağı da, rivayet edilir. Mehdi aleyhisselamın nasıl tanınacağı, o dönemde neler olacağına geçmeden evvel şunu da söylememiz gerekiyor. Bugün de olduğu gibi, bugüne kadar ben Mehdi'yim diyenlerin veya kendi diliyle Mehdi olduğunu iddia etmese de etrafındaki insanların konuşmaları, yorumlarıyla beraber bunu sağlayarak böyle bir algı oluşturan herkes, sahtekardır. Gelecek olan Mehdi Aleyhisselam'ın alametlerini birazdan dinlediğinizde öyle her canı sıkılan insanın ben Mehdi'yim diyerek ortaya çıkmasının ne kadar zavallılık ve bir o kadar da komik olduğunu anlayacağız. Ebu Davud ve Tirmizi'de geçen bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyuruyor. Kıyametin kopmasına bir gün bile kalsa Allahu Teala o günü uzatarak benim soyumdan bir kişi gönderecektir. Adı adımın, babasının adı, babamın adının aynısı olacak. Zulüm ve zorbalık altında inleyen yeryüzünü huzur ve adaletle dolduracaktır. Mehdi aleyhisselamın Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin neslinden geleceğini ve yeryüzünü adaletle dolduracağını öğreniyoruz. Nice asırlardan sonra Hatemün Nebi Muhammed aleyhisselamın ümmetinden ve kendi neslinden gelecek olan bu kurtarıcının dünyaya malik olacağı haber veriliyor. Yeryüzünde dört kişi malik olmuştur. İkisi mümin, ikisi kafirdir. Müminler Zülkarneyn ve Süleyman Aleyhisselam. Kafirlerse Nemrut ve Buhtun Nasırdır. Beşinci olarak Ehli Beytimden birisi gelecek ve o da dünyaya malik olacaktır. Bu hadisi şerifte İmam Suyuti de geçer. İşte o zat, Mehdi Aleyhisselam Allahu Teala'nın emir ve hükümlerine edep ve erkanına harfiyen riayet edecek zat. Allahu Teala'nın ahkamını, kurallarını Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sünnet-i seniyesini yaşayacak ve yaşatacaktır. Hemen burada bir bilgiyi sizlerle paylaşalım. Bugün birileri kendine Mehdi denmesini istediği için tevil yoluna giriyor. Yani açıkça Efendimiz Aleyhisselatu vesselam'ın hadisleri anlaşıldığı halde acaba böyle mi denmek istedi diyerek örneğin babası babamın adı gibi adı benim adım gibi buyurdu Efendimiz Aleyhisselam. Babası derken şunu da demiş olabilir. Kendi ismi derken şu da olabilir diye tevil'e, yorumlamalara gidiliyor. Bunlar yersizdir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şerifleri bulmaca, bilmece değildir. Kendisi ne diyorsa Allahu Teala'nın izniyle onu aktarmak durumundayız. Değerli dinleyenlerim, Ebu Davud'da geçen bir hadis-i şerif var şöyle. O zat insanlar içerisinde peygamberin sünnetiyle amel eder. İslam yeryüzüne tam manasıyla yerleşir. Yeryüzünde yedi sene kalır. Sonra vefat eder ve Müslümanlar onun üzerine namaz kılarlar. O zaman şöyle bir düşünelim bu hadis-i şerifler ışığı altında. Mehdi aleyhisselam gelinceye kadar demek ki, güllük gülistanlık bir hal olmayacak. İslam ümmeti parça parça olmuş, Birlik kaybolmuş halde olacak. Alimlerin nefis ve menfaatlerine düştüğü bir zamanın, İslam'ın kurallarının hafife alındığı, hatta yok sayma yarışına girildiği bir zaman. Bugün koyun postuna bürünen, Müslüman görünen, halbuki saman altından hangi suları yürüten insanları da maalesef izliyoruz. İşte o vakit geldiğinde, Allahü Teala beklenen kurtarıcıyı gönderir. Bölük bölük olan, ayrılmış İslam ümmetinin sancağını tek bir sancak altında toplar. Zulüm içinde inleyen yeryüzünü adaletle doldurur. İşte Mehdi Aleyhisselam'ın gelmesinin yakın olduğunu anlatan üstatlar, alimlerimiz veya yorumcular o zamanın yani Mehdi aleyhisselamın zuhur edeceği zamanın özelliklerini bildikleri için bugünle ne kadar aynı olduğunu bu zamanda da bozulmaların bu zamanda da alimlerin bazılarının menfaatlerinin dinli ve dünyevi mevzuları birbirine karıştıracak hale geldiğinin İslam aleminin neredeyse ayrılmış paramparça olmuş halini gördüklerinden dolayı evet Mehdi aleyhisselamın gelmesi yakındır derler. Lakin şunu da görüyoruz ki, çok daha ağır durumların yaşanacağı zamanlara gebe dünya. İmamı ı Suyuti'de geçen bir hadis-i şerifte, bu durum şöyle aktarılıyor. Dünyadan bir gece bile kalsa, Allah o geceyi uzatır ve ehl Beytim'den birisi gelerek dünyaya hakim olur. Onun adı adıma, Babasının adı babamın adına uyar. Daha önce yeryüzü nasıl zulümle doluysa o onu adaletle doldurur. Malı seviye üzere taksim eder ve Allah bu ümmetin kalplerine zenginlik verir. Yedi veya dokuz sene kalır. Mehdi'den sonra artık hayat yaşamakta bir hayır ve bir hayır yoktur.'' Yani daha önce işkencenin, zorbalığın, zulüm ile dolu olan bir yeryüzünün manzarası karşımızda. O geldiği zaman yedi yıl kadar adalet, emniyet ve zenginlik içinde kalacak. Mehdi aleyhisselamın şekli ve şemalini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle tarif ediyor. Mehdi bendendir, alnı geniş, Burnu ince, uzun ve ortası, biraz yüksekçedir. Yedi sene hükmeder. Yeryüzü zulüm ve işkence ile dolduğu gibi, onu doğruluk ve adaletle doldurur. Mehdi aleyhisselam, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kızı, Fatıma validemizin radiyallahu anha neslinden gelecektir. Yine Ebu Davud'da geçen bir hadiste, Mehdi kızım Fatıma'nın çocuklarından ve benim ehli beytimdendir buyurulur. Ve çıkış yeri konusunda iki hadisi şerif var. İmam-ı Suyuti'de geçen hadisi şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mehdi aleyhisselamı açıkça tarif buyuruyor. Mehdi'nin çıkış yeri Medine'dir. Peygamberin ehl-i İsmi peygamberin ismidir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hicret edeceği yer Kudüstür. Sakalı sıktır. Gözleri sürmeli olacaktır. Dişleri parlaktır. Yüzünde bir ben vardır. Peygamberin softan bayrağı ile çıkacaktır. O bayrak dört köşeli olup dikişsizdir ve rengi de siyahtır onda bir hale bulunur o Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vefatından beri açılmamış olup Mehdi çıkınca açılacaktır Hazreti Allah üç bin meleği Mehdi'ye yardım için gönderecek ve melekler ona muhalefet edenlerin yüzüne ve arkasına vuracaktır O yaşı 30 ile 40 arasında olduğu halde gönderilecektir bir diğer hadis-i şerifte de Mehdi Aleyhisselam'ın nurlu, parlak, adeta bir yıldız gibi parlayacağının haberini öğreniyoruz. Allahu Teala onu hıfsu himayesine ve tasarrufu ilahiyesine alacaktır. Koruyucusu o olacaktır Celle Celaluhu. Mehdi Aleyhisselam'ı bir gecede olgunlaştıracak, ilim verecek ve o gece onun nuruyla dolduracaktır. Hakem bin Uyeyne radiyallahu anh'tan şöyle bir nakil var. Ben dedim ki işittiğimize göre sizden bir adam çıkacak. Bu ümmet arasında adalet yapacak. O dedi ki karanlık gecenin parçaları gibi olan fitnelerden önce hayırlı ameller işlemede acele edin. O fitne geldi mi Kişi mü'min olarak sabaha erer de, kafir olarak akşama girer. Mü'min olarak akşama erer de, kafir olarak sabaha ulaşır. Dinini basit bir dünya menfaatine satar. Okuduğumuz hadis-i şerif, Müslim ve Tirmizi'de geçmekte. Bugüne Mehdi aleyhisselamın gelişini yakıştırmalarının bir tanesi haklı gerekçelerinden bir tanesi de budur bugün de dinin basit bir dünyalığa satıldığını görüyoruz. İmam veya âlim zannettiğimiz insanların, maalesef birden bakılıyor, bütün dediklerinin tersine, daha önce dediklerini sanki yalanlarcasına bir hayat ve demeçler verdiğini görüyoruz. Aynen 14 asır öncesinde olduğu gibi, onlar, Dini kendilerine uydurmaya çalışırlar. Madde ve menfaat, mevki ve şöhret uğruna dinden çıktıkları gibi, başkalarını da çıkarmaya çalışırlar. Bakara suresinde aynen böyle geçer. Onlar, ahiret karşılığında dünya hayatını satın alan kimselerdir. Ve bununla da kalmayacaklar. Ben Mehdi'yim. Hatta peygamberim diyen sahtekarlar olduğu gibi bundan böyle de olacaktır. Bütün bunları peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere haber vermiştir. Tirmizî de şöyle geçer: Hepsi de Allah'ın peygamberi olduğunu iddia eden 30'a yakın yalancı dejelller türemedikçe kıyamet kopmaz. Bugün decaliyet devrinin içindeyiz deniyor alimler tarafından. Yani en son deccale gelinceye kadar bu devam edecek. İşte bu yalancılar bu zamanda olduğu gibi demek ki artarak sayıları daha da fazlalaşacak. Değerli dinleyenlerimiz. Hazreti Ali radıyallahu an efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, Şöyle bir soru sordu. Taberani'de geçen bir hadiste aktarılıyor. Ya Resulallah, Mehdi bizden mi yoksa bizim gayrımızdan mı olacak deyince, Hayır, bilakis bizdendir. Allah bu dini nasıl bizimle başlatmışsa, onunla sona erdirecektir. Ve onlar bizimle nasıl şirkten kurtulmuşlarsa, onunla da fitneden kurtulacaklardır. Allah bizimle insanları nasıl şirk adavetinden kurtararak onların kalplerine ülfet ve muhabbet yerleştirmiş ve din kardeşi yapmışsa Mehdi ile fitne adavetinden kurtaracak ve kardeş yapacaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mehdi aleyhisselamı anlatmaya devam ediyor. Açık ve kesin beş alametinden bahsediyor. İmam-ı Suyuti'de geçer. Şöyle ki, Mehdi'nin beş alameti bulunur. Bunlar, Süfyani, Yemani, Sema'dan bir sayha, Beyda'da ordunun batışı ve günahsız insanların öldürülmesidir. Dikkat ettiyseniz, bunlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin beyanı artık bundan sonra çıkacak bu gibi sahtekarlara kulak vermeyelim itibar etmeyelim acaba ne diyor bir dinleyeyim. ne olacak ki türünden ne izleyelim ne de izletelim hadis-i şerif şöyle devam ediyor bizim mehdimiz için iki alamet vardır ki Allahu Teala semavat ve arzı yarattığından bu yana böyle bir şey vaki olmamıştır Bunlar, Ramazan'ın ilk gecesinde ay, yarısındaysa güneş tutulmasıdır. Allah, semavat ve arzı yarattığından beri, böyle bir şey olmamıştır. Sizinle insanlar arasında, dört sulh barış anlaşması olacak. Dördüncü sulh, Heraklius ehlinden bir adam vasıtasıyla olur. Ve bu, yedi yıl devam eder. Bir adam, ya Resulallah, o gün insanların imamı kimdir deyince, evladımdan kırk yaşındaki Mehdi'dir. Yüzü parlayan yıldız gibi, yanağında siyah bir ben vardır. Üzerinde kutvani iki aba bulunur. Tavrı, beni İsrail ricaline benzer, hazineleri çıkarır ve şirk beldelerini fetheder. Yine diğer hadisi şeriflerde de okuyoruz ki, Mehdi aleyhisselamın çıkışından önce Ramazan ayında iki kez tutulma olacak. Yine hadis-i şeriflerden öğreniyoruz. Mehdi aleyhisselam anlatılırken dilinde pelteklik olacağı, kelimeyi telaffuz ona zor geldiğinde sağ elini sol oyluğuna vuracağı ve ismi daha önce anlattığımız gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ismi olacağı aktarılmış. İbni Ebi Şeybe'de geçen bir hadisi şerifte de şöyle buyruluyor kendisinin geleceği zamandaki fitneler ile alakalı. Bir fitne görülür. Bunu diğer fitneler takip eder ve birinciler sonuncuların kılıçla çatışmaya dönüşünü kamçılar ve bundan sonra bütün haramların helal sayılacağı bir fitne gelir. Sonra da hilafet yeryüzünün en hayırlısı olan Mehdiye evinde otururken gelecektir. Mehdi aleyhisselamın 40 yaşlarına doğru ve kendisinin o yaşa kadar Allahu Teala'nın kendisine bu görevi vereceği ve ilimle donatacağı geceye kadar kendisine bilmeyeceği de aktarılır. Bir zamanda bilmediği bir yerde bir gece. Her şeyin değişeceği işte o gece. Şöyle buyruluyor yine hadisi şeriflerde. Ebu Davud'tan okuyoruz. Bir halifenin ölümü anında ihtilaf olacak. O zaman Medine ahalisinden bir adam yani Mehdi aleyhisselam kaçarak Mekke'ye gidecek. Mekke halkından bir kısmı ona gelecek ve istemediği halde onu evinden çıkaracaklar. Rüknü Yemen ile makamı İbrahim arasında ona biat edecekler. Onları ortadan kaldırmak için Şam'dan bir ordu gönderilecek. Ordu Mekke ve Medine arasındaki El Beyda'da yere batırılacak. İnsanlar bunu görünce Şam'ın ebdalı ve Irak ahalisinin velileri ona gelecek ve biat edecekler. Sonra Kureyş'ten, dayıları Kelp kabilesinden olan bir adam zuhur eder. Mehdi ve adamlarına karşı bir ordu gönderir. Ama onlar bu orduyu yenerler. Bu ordu, Kelbi'nin ihtirasıyla çıkarılmış bir ordudur. Bu Kelbi'nin ganimetine iştirak edemeyen, zarara uğramıştır. Mehdi, malı taksim eder. Halk arasında, Peygamberlerinin sünnetini ihya eder ve onunla amel eder. İslam yeryüzüne yerleşir. Yedi yıl hayatta kalır. Sonra ölür ve Müslümanlar cenaze namazını kılarlar. Öğreniyoruz ki Mehdi aleyhisselam bir peygamber olarak gönderilmemiştir. Kendisinin zamanında geleceği rivayetlerde yer alan İsa aleyhisselam da yeni bir şeriatla hükümle gelmeyecektir. Son peygamber sallallahu aleyhi ve sellemdir. Mehdi aleyhisselam görevli bir elçi denilebilir. Evet, az önce aktardığımız hadisi şerifi şöyle bir inceleyecek olursak, bir halifenin ölümü üzerine yerine seçilecek kimse meselesinde ihtilaf çıktığı anlatılıyor. Zikri geçen zat yani Mehdi aleyhisselam, en doğrusunu Allah bilir, emirlik makamının mesuliyetinden veya fitne çıkmasından çekinecek ve Mekke'ye kaçacak. Çünkü orası kendine gelenlere emniyet sağlayan harem-i şerif. Mekke halkının ihlaslı salih kimseleri onun halini anlayacaklar ve onu yalnız bırakmayacaklar onu evinden çıkarıp Kabe-i önünde Hacerül Esfet rüknü ile Makam-ı İbrahim arasında biat edecekler. Sonra Şam'dan bir ordu gönderilecek bunun üzerine kendisini yok etmek için fakat bu ordu Mekke-Medine yolu üzerinde Beyda denilen yerde batırılacak. Bu olayla Allahu Teala'nın görevlisi, vazifelisi olduğu anlaşılacak, kıymeti ve makamı ortaya çıkacak. İşte bundan sonra etraftaki bütün salih zatlar, kimler yaşıyorsa toplanacaklar, Şam'dan, Irak'tan, dünyanın birçok yerinden yanına gelecek ve biat edecekler. Sonra annesi Kelp kabilesinden olan bir başkası, Kureşli birisi, o da Mehdi aleyhisselama karşı bir ordu hazırlayacak. Mehdi aleyhisselam askerleriyle beraber Allah'ın izniyle bu orduyu yenecekler ve bol miktarda ganimet elde edecekler. i̇mam Suyuti'de geçen bir hadisi şerifle devam edelim. İnsanlar başlarında bir imam bulunmaksızın hac ederler. Mina'ya indiklerinde etrafları köpeklerin sarışı gibi sarılıp kabilelerin birbirine girmesiyle büyük savaşlar olur. Öyle ki ayaklar kan gölü içinde kalır. İnsanlar endişeyle onların en hayırlısına koşarlar ve ona geldiklerinde onu Kabe duvarına yapışmış ağlar bir halde bulurlar. Ben onun gözyaşlarını adeta görür gibiyim. Ona gel sana biat edelim derler. O ise Yazık size, ne kadar söz bozdunuz, ne kadar kan döktünüz der ve sonra istemediği halde biatlarını kabul eder. Eğer siz ona yetişirseniz, ona biat ediniz. Çünkü o yerde de, gökte de Mehdi'dir. Alimlerin eserlerinde, bu hadisi şeriflerin altında bazı yorumlar görüyoruz. Örneğin, Mina'da şeytanın taşlama yerinde, birçok hacının öleceği, şiddetli harplerin yaşanacağı şeklinde, bu sıkıntılı anlarda insanlar, Mehdi aleyhisselama koşacaklar diye yorum yapılmış. Bunları destekleyen, yine İmam-ı Suyuti'de geçen bir hadisi şerif şöyle, Süfyanî bir ordu göndererek, Medine'de Beni Haşim'den kim varsa öldürülmesini ister, Beni Haşim'den ele geçirilenler öldürülür ve geride kalanlar dağlara kaçarak Mehdi Mekke'den çıkana kadar saklanırlar. Mehdi geldiği zaman Medine'den kaçan bu insanlar Mekke'de bu defa onun etrafında toplanırlar. Yine öğreniyoruz. Diğer yerlerden Müslümanlar yedi hakiki âlimin Mekke'de buluşup, Mehdi aleyhisselama biat edeceklerini, haber vermiş oluyor. Ticaret ve yolların kesildiği, fitnelerin çoğaldığı zaman, muhtelif beldelerden yedi alim, her birinin beraberinde, 310 küsur kişi olduğu halde, birbirlerinden habersiz bir şekilde, Mekke'de bir araya gelirler. Biri diğerine, Burada ne arıyorsun? Der. O da ona, Biz o şahsı aramak için geldik ki, Fitneler onun eliyle sönebilir. Konstantiniye onunla fethedilir. Biz onu ismiyle ve anasının babasının ismiyle ve ordusuyla tanırız. Mekke'de olduğunu da biliyoruz. Bu yedi alim bu konuda birleşirler, Onu ararlar ve Mekke'de bulurlar. Ve kendisine sen falan oğlu falansın derler. Oysa ben sadece ensardan birisiyim der. Onların elinden kurtulur. Onu tanıyan ve bilenleri anlatırlar. Bunun üzerine aradığınız sahibiniz odur ve Medine'ye gitmiştir denilir. Bu defa onu ararlar halbuki o tekrar Mekke'ye dönmüştür. Onu tekrar Mekke'de bularak yine sen falan oğlu falansın, annen de filan kızı filanedir, sen de şu şu alametler vardır. Birinci defa bizden kurtuldun. Uzat elini, sana biad edelim derler. Bunun üzerine ben aradığınız değilim der ve tekrar Medine'ye gider. Medine'de yine aranınca tekrar Mekke'ye döner. Mekke'de. Kendisini rükûnda bularak şöyle derler. Eğer biatlarımızı kabul etmezsen, bizi aramakta olan ve başında haddamdan birisinin bulunduğu süfyani ordusuna karşı korumazsan, günahlarımız senin üzerine ve kanlarımız da boynuna olsun derler. Bunun üzerine Mehdi, rükûn ile makam arasına oturur ve elini uzatarak biatları kabul eder. Mehdi yatsı vaktinde Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bayrağı, gömleği, kılıcı ve nur ve beyan gibi daha birçok alametler yanında olduğu halde Mekke'de zuhur eder. Yatsı namazını kıldıktan sonra en yüksek sesiyle şöyle hitap eder. ''Ey insanlar! Ben size Allah'ı hatırlatıyorum.'' Yarın mahşer gününde Allah'ın huzurunda yerinizin ne olacağını haber veriyorum. Allahu Teala size pek çok deliller ve peygamberler göndermiş, Kur'an'ı indirmiş ve size şöyle emretmiştir: Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayın. Allah ve Resulüne itaat'i koruyun. Kur'an'ın ihya ettiğini diriltin yasaklarını da yasaklayın ve siz Mehdi'ye yardımcılar ve destek olun. Zira dünyanın fena bulması ve zevale ermesi yaklaşmıştır. Ve bu kesindir. Ben sizi Allah'a ve Resulüne onun kitabıyla amel etmeye, batılı yok edip sünneti ihya etmeye davet ediyorum. Bu hitaptan sonra Yanında sonbahar bulutları gibi birbirinden habersiz toplanan Bedir ehli sayısınca 313 kadar insanla birlikte zuhur eder. Onun ashabı gece abid, gündüz aslanlar gibidir. Allahu Teala Mehdi Aleyhisselam için Hicaz toprağını fethederek hapisteki Haşimilerin hepsini de kurtarır. Siyah bayraklarsa küfeye inip biat için Mehdi'ye adam gönderirler. Hazreti Mehdi, ordusunu her tarafa gönderir. Zulmü ve zalimlerin hepsini yok eder. Bu anlatılan kavim, Mehdi aleyhisselamın ordusu. O ordunun erleri, gündüzleri cihatta, geceleri ibadette. Huzeyfe radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Zevra'da bir savaş olacak. Huzeyfe radıyallahu an Ya Resulallah, Zevra nedir? dediğinde, Zevra doğuda, nehirler arasında bulunan ve ümmetimin en şerlilerinin yaşadığı bir şehirdir. Zalimler hep orada tutururlar, orada otururlar. Onlara dört çeşit bela musallat olur. Kılıçtan geçirilir, yere batırılır, tufana maruz kalır ve hayvan suretine değiştirilirler. Habeşliler Araplarla savaşmak isterler, ancak onlar korkup Ürdün toprağına sığınırlar. Bu arada Süfyanî 360 süvariyle Şam'a varır, ve bir ay içinde 30.000 kişi onlara iltihak eder. Süfyanî, daha sonra ordusunu Irak'a gönderir ve Zevra'da 100.000 kişiyi öldürür. Nihayet, Küfeye varır ve onları esir ederek, bir ordu daha hazırlar ve onu Medine'ye gönderir. Ancak bu arada, Doğu'da başlarında Şuayb bin Salih Temimi'nin bulunduğu bir ordu toplanır, ve düşmanlarını yok ederek küfeli esirleri kurtarır. Süfyanînin Medine'ye gönderdiği ordu üç günlük bir işgalden sonra Mekke'ye yönelir. Ancak Beydaya geldiğinde Allahu Teala, ya Cebrail, onları cezalandır emriyle Cebrail aleyhisselamı gönderir ve Cebrail aleyhisselam bir ayağını yere vurarak bu orduyu toprağa gömer. Sadece Süfyani'ye haber getirecek iki kişi sağ kalır. Bu iki kişi Süfyani'ye gelip durumu anlattığında, o herhangi bir korku duymaz. Bu sırada Kureyş soyundan bir grup insan Konstantiniye'ye kaçar. Ancak Süfyani, Rum büyüğüne haber göndererek bunları geri istedir. Bu kişiler ona iade edilir. Süfyanî de Şam kapısında onların boynunu vurdurur. O gün o kadar çirkin olaylar olur ki, Şam kapısında gezdirilen bir kadın, mihrapta Süfyanî'nin dizlerine otutturulur. Bunu gören Müslümanlardan birisi, yazıklar olsun size, imandan sonra küfre mi düştünüz, bu helal değildir der. Ancak Süfyanî tarafından, boynu vurdurulur. Bu olayı yayan herkesin de boynu vurulur. İşte o zaman semadan şu ses duyulur. Ey insanlar! Allahu Teala size münafık ve zalimlere uymayı men etmiş ve Mekke'de bulunan yeryüzündeki insanların en hayırlısı ismi Ahmet, babasının adı Abdullah olan Mehdi'yi reisiniz kılmıştır ona uyun ve emrini dinleyin. Bu sırada İmran bin Hüseyin radıyallahu an Hazreti Mehdi'nin nasıl bilineceğini sordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. O benim evladımdandır. Üstünde pamuktan iki cübbe bulunur. Sağ yanağında siyah bir ben vardır. Yüzü parlayan yıldız gibi nurludur. 40 yaşındadır. Şam, Mısır ve Doğu'nun birçok yerinden ebdallar ve ileri gelen insanlar ona gelir ve rükünla makam arasında ona biat ederler. Sonra Hazreti Mehdi önünde Cebrail Aleyhisselam, arkasında Mikail Aleyhisselamla Şam'a doğru yola çıkar. Ve onun hilafetine yer, gök, yabani hayvanlar, kuşlar, hatta denizdeki balıklar bile sevinir. Zamanı bereketli olur, nehirler suyunu, yer verimini arttırır. Hazineler çıkarılıp Şam'a getirilir. Süfyani, dalları Hire ve Taberiye'ye doğru uzanan bir ağacın altında öldürülür. Kel kabilesi de yok edilir. Orada imkansızlık nedeniyle de olsa bulunamayan hüsrana uğramıştır. Mehdi aleyhisselamın özellikleri de işte böyle aktarılmıştır. Gerçek Mehdi aleyhisselama, tabi olmaktan bahsediliyor. Kütüb-ü Sitte'de de yazdığı üzere. Öyleyse şimdiden Varaka bin Neffel'in Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e hatırlayın. Peygamberlik gelmeden önce biat etmesi gibi biz de ona biatımızı edelim ve ona tabi olalım. Peki ben yetişebilir miyim? evlatlarım yetişebilir mi bunu Allahu Teala'dan başka kimse bilmez. En doğrusunu Rabbimiz Celle Celaluhu bilir. Ama şimdiden ona niyet etmek gerekmektedir. Bir hadis-i şerifte Mansur isimli bir zatın malıyla canıyla ona hazırlık yapacağını ve Mehdi Aleyhisselam'ın halifeliğine yardımcı olacağı haber verilir. Ona tabi olunup yardımcı olunması gerektiği de belirtilir. İşte işin tam burasında bazı vurguncular ve sahtekarlar birilerinden para toplayarak, bunu internetteki videolarda utanmadan söyleyerek, kendilerini mehdi ilan etmişlerdir. Programımızın ilk bölümünde sizlerle paylaşmaya çalıştığımız gibi, bu işlerin şakaya alınacak, geyik ve espri malzemesi olacak, veya kehanet türünden, gizem içerisinde barındırdığı için, en çok merak edilen konuların konuşulduğu, magazin programlarında tüketilecek bir şey değildir. Bugün şunu anlıyoruz. Bazıları, Mehdi aleyhisselamın, özelliklerinden, isimlerinden bahsedildiğinde, kendi istedikleri gibi bunları, yorumlamaya çalışıyorlar. Örneğin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem melek seslenecek yani ey Allah'ın kulları komutanınız Mehdi yeryüzüne inmiştir haydi onun safına diye rivayet edilen bu sesleri birileri bugün radyodan internetten televizyondan mı acaba bu sesler duyulacak diye tevil etmişler yine buna benzer olan çok hadiseler var Dolayısıyla lütfen bu konuda Mehdi Aleyhisselam ile ilgili mevzuları sadece hadis-i şeriflerden dinleyin, okumaya çalışın. Değerli dinleyenlerimiz, anlattığımız ve birazdan anlatacağımız şeylerin en doğrusunu Allahu Teala bilir. İbn Ömer Radyallahu anhu'dan rivayet edildiğine göre, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Hazreti Ali'nin radıyallahu an elinden tutarak şöyle buyurdu, Taberani'de geçen bir hadis-i şerif, Bunun soyundan bir genç çıkar ve arzı adaletle doldurur. Siz onu gördüğünüzde temimi genci arayın, Çünkü o doğudan çıkacak ve Mehdi'nin bayraktarı olacaktır. Mehdi aleyhisselam doğrudan doğruya, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vazifesini yapacak. Onun vazifesi kalemle değil, kılıçla olacak. Ömrü sırf cihatla geçecek. O bir şey yazmayacak, belki de yazamayacak. Çünkü onları yazmaya vakti olmayacak denmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müjdelediği Mehdi aleyhisselam, Efendimizin soyundan Sıddık-ı Ekber, radiyallahu anın yolundan gelse gerektir. İmam-ı Rabbani Kuddüs'e Sirruhu, bu hususta 251. mektupta şunları söylüyor. Sanıyorum ki, Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem, geleceğini haber verdiği Mehdi, velayetin en yüksek derecesinde olacaktır. O da bu tarikat-ı yetişmiş, ve bu silsileyi aliyeyi tamamlamış ve tekmil etmiş olacaktır. Zira bütün velayet yolları bu yolun altında bulunmaktadır. Diğer velayetinin, nübüvvet makamının kemalatından nasibi azdır. Bu yoldan kazanılan velayette ise, Sıddık-ı Ekber'in yolu olduğu için, o nübüvvet makamının kemalatından pek çok bulunur. Zaten biliyoruz ki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir'in kapısından başka mescide açılan bütün kapıları kapatınız buyurmuştu. Buhari'de geçen bu hadis-i şerifte neyi öğrenmiştik? Ömrünün, bu fani dünyadaki ömrünün son günlerinde diğer kapılar kapatılmış, lakin Ebu Bekir anh'ın kapısı açık bırakılmıştı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her konuda örnek, her konuda rehber ve bizim öğretmenimizdir, önderimizdir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden sonra imanda, amelde, ihlasta, ahlakta insanların en değerlisidir. Zaten Efendimiz aleyhisselamın yanından ayrılmamış, o nurdan en çok nasip alan zat şüphesiz ki odur. Dolayısıyla o yolun böylece intikal edeceği, vekilden vekile intikal yoluyla Mehdi aleyhisselama geleceği aktarılmış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, İbni Mesud'da geçen şu hadisi şerifini bir kez daha aklımıza getirelim. Dünyanın tek günlük ömrü bile kalmış olsa, Allah Celle Celaluhu o günü uzatıp benden bir kimseyi o günde gönderecek. Kıyametin büyük alametlerinden bir tanesi de İsa aleyhisselamın yeryüzüne inmesidir. Bu husus artık tevatür derecesine ulaşmış, kitap sünnet ve icma ile de sabit olmuştur. Nisa suresinin 159. ayetinde şöyle buyrulur. Ehli kitaptan her biri ölümünden önce İsa'ya muhakkak iman edecektir. Kıyamet gününde de o onlara şahit olacaktır. Yine Mehdi aleyhisselam gibi kıyamete yakın bir zamanda İsa aleyhisselamın ineceğine dair Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Buhari'de geçen bir hadisini okuyalım. Hayatım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki çok sürmez. Meryem oğlu İsa adil bir hakem olarak inecek. Haçı kıracak, domuzu öldürecek, cizye vergisini kaldıracak ve mal o kadar çoğalacak ki onu kabul eden kimse bulunmayacak. Yani İsa aleyhisselamın gelmesiyle beraber Hristiyanlığın tamamen ortadan kalkacağı açıklanır. İsa aleyhisselam inecek, Mehdi aleyhisselamın arkasından namaz kılacak, beraberce cihat edilecek ve Deccal'i öldüreceklerdir diye anlatılır. Yine İmam-ı Suyuti'de geçer, İsa bin Meryem'in aleyhisselam arkasında namaz kılacağı kişi bizdendir. Yine Mehdi bu ümmettendir ve Hazreti İsa'ya aleyhisselam imam olacaktır. Ebu Ümame anlatıyor radiyallahu an. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize hitap etti. Deccali anarak şöyle buyurdu. Medine körüğün demirin pasını giderdiği gibi, içindeki pisliği giderir. O güne kurtuluş günü denir. Ümmü şürek Ya Resulallah, o gün bizler neredeyiz deyince, onlar o gün az olurlar. İmamları salih bir insan olan Mehdi olduğu halde, Beytül Makdis'e sığınırlar. Orada imamları kendilerine sabah namazını kıldırmak için öne geçtiği sırada, bir de bakarlar ki, İsa bin Meryem aleyhisselam sabah vaktinde inmiştir. Bu imam yani Mehdi, İsa'yı öne geçirmek için arka arkaya çekilir. İsa aleyhisselam onun omuzlarına elini koyar ve ona der ki, Geç öne, namazı kıldır. Zira kâhmet senin için getirilmiştir. Bunun üzerine imamları yani Mehdi aleyhisselam, Onlara namazı kıldırır. Okuduğum rivayet, İbni Mace ve Hakim'de geçiyor. Yani İsa aleyhisselamla, Mehdi aleyhisselam, beraberce İslam dininin galibiyeti, başarısı için çalışacaklar. Kendilerine verilen görevi, yerine getirecekler. Dolayısıyla, Mehdi aleyhisselamın, ne zaman geleceği veya ona asker olup olamayacağımızdan önce, ben bugün ölsem ne durumdayım diye düşünmek, bugün Mehdi aleyhisselam gelse, ben acaba onun askeri olabilir miyim diye düşünmek gerekmektedir. Yine öğrendiklerimizden bir tanesi, dini bir takım semboller, bir takım kılık kıyafetlerle, Müslümanların sanki önderi gibi görünen bazı örgütlerin, hiçbir şekilde Mehdi aleyhisselamla alakasının olmadığı, bugüne kadar ben Mehdi'yim veya kendisi demese bile etrafındakilerin işaret ettiği insanların, hepsinin yalancı olduğunu da zaten öğrenmiş olduk. Ümid ediyoruz ki bundan sonraki hayatımızda, kimi dinlediğimize, kimin ardından gittiğimize, kimi örnek aldığımıza çok daha dikkat edeceğiz. Bunca alametler, bilgiler aktarıldıktan sonra, yarın bununla ilgili bir şeyler duyduğu zaman, insanların daha da kuvvetli olması ve bu insanlara kanmaması gayemizdir. Ve son bölüme gelelim. Mehdi aleyhisselam, 7 sene ümmete hükmedecek ve Beytül Makdis'e yani Kudüs'e inecek demiştik. Ahir zamanda Allahu Teala en iyisini bilir, olacaklar böyle açıklanmış. Fitne ve fesadın çok arttığı bir zamanda ineceğini ve kendisinin bu mücadelesinden sonra artık fitnenin ve fesadın bittiğini anlıyoruz. Son dakikalarda Mutlaka dinlemenizi istediğim bir hadis-i şerif var. Sevban radiyallahu anh rivayet edecek, kütüb-i siddete geçen bir hadis-i şeriftir. Ümmetim için saptırıcı imamlardan korkarım. Ümmetim arasına kılıç bir kere girdi mi, artık kıyamet gününe kadar kaldırılmaz. Ümmetimden bir kısım kabileler, müşriklere iltihak etmedikçe, Ümmetim bir kısım kabileler putlara tapmadıkça kıyamet kopmaz. Ümmetimde otuz tane yalancı çıkacak. Hepsi de kendisinin peygamber olduğunu iddia edecek. Halbuki ben peygamberlerin mührüyüm, sonuncusuyum ve benden sonra peygamber de yoktur. Ümmetimden bir grup hak üzerinde olmaktan geri durmaz. Onlara muhalefet edenler, Onlara zarar veremezler. Allah'ın kıyamet emri, onlar bu haldeyken gelir. Benden sonra halifeler bulunacak. Halifelerden sonra emirler, emirlerden sonra krallar, krallardan sonra da zalim idareciler olacak. Daha sonra ehl beytimden bir adam çıkacak, yeryüzü zulümle doldurulduğu gibi onu adaletle dolduracak. Daha sonra onun yerine kahtani ümmetin başına geçirilecek, beni hak ile gönderen Allah'a yemin ederim ki bu ondan aşağı değildir. Anlattığımız mevzular, okuduğunuz mevzular hepsinin en doğrusunu Allahu Teala bilir. Bundan sonraki vaktimiz, hal ve hareketimiz, bizim sonumuz kendi kendimize ettiklerimizde baş başayız. Elbette ki insanın bir beklenti içerisinde olması, insanı heyecanlandıran gelecekle ilgili haberler çok hoşumuza gidiyor. Ama yarına çıkacağımızın bir garantisi yok. Hal böyleyken sadece Mehdi aleyhisselam gelince bir şeyleri yapacak. O zamana kadar nasıl olsa şu anda Mehdi aleyhisselam yok, insanların iyiliği için çalışmaya, insanlara iyiyi güzeli anlatmaya, Nehi Anil Münker yapmaya lüzum yok. Zaten o zamana kadar istediğim kadar tembel tembel oturabilirim. Vaktim var. Bana düşmüyor. Düşüncesi Müslümanlara yakışacak bir düşünce değildir. Mehdi Aleyhisselam Allahu Teala'nın dilediği bir zaman, dilediği bir şekilde ve kendisinin bile haberi olmadığı bir gecede kendisine verilecektir. Hasılı. Allah-u Teala'dan niyazımız, bizi sahte insanlardan uzak tutması, bu anlatılan decceller, yecüc, mecücler, yerin batması, güneşin diğer taraftan doğması hadiseleri olmadan önce, imanla ve kendisinin razı olduğu bir şekilde çene kapamayı bizlere nasip eylemesidir. Ya Rabbi, ne olur? Şu dünyada başımıza gelecek afatlardan, belalardan, musibetlerden bizleri muhafaza eyle. Ailemizi, Müslüman kardeşlerimizi muhafaza eyle. Günahlarımızı affeyle. İdarecilerimizi sana samimi bir şekilde inanan, senin yolundan taviz vermeyen, adaletli, merhametli, her insana nasıl davranacağını bilen kişiler nasip eyle. Evlatlarımızı senin yolunda güzel bir şekilde yetiştirebilmeyi nasibimizde varsa inşallah Mehdi aleyhisselamın askerlerinin bizden çıkmasını nasip eyle. Sevdiğin neler varsa bizlere sevdir, yerdiğin, nefret ettiğin, bizlere yasakladığın ne varsa onu ne olur bize de kötü olarak göster. Nefsimiz de onlardan iğrensin ve uzak kalsın. Ya Rabbi! Sen birsin, senin eşin benzerin ortağın yoktur, doğurmamış ve doğurulmamışsındır. Senin her şeye gücün yeter. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür. Kendisinin sancağı altında toparlanmayı şu an kimler takip ediyor dinliyorsa, hepimiz anası beyle. Amin, amin, amin. Ve alhamdulillah rabbil alemi.